sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. <gülüyor> Öbür odam olmazsa ufosunu yakın, oynasın yolu Hepinize selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve gareket. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kavramlardan ihtiyacı üzerine olacak inşallah. İhtiyaçe kelimesini hiç duydunuz mu? İhtiyaçe kavramlardan çok çok önemli kelimelerden bir tanesidir. Ciddi manada öğrenilmesi, hayata geçirilmesi gereken kelimelerden bir tanesi. Herhangi bir işe başlarken ve herhangi bir münasebetle evru çekmek yani kovulmuş, lanetlenmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım cümlesini söylemektir. Evru çekmek, işkıaca kelimesi sığınma, bağlanma, güvenme, korunma, istemek anlamlarına gelir kardeşlerim. Yani şeytandan ve her türlü şeylerden Allah'ın korunmasına ve yardımına sığınmaya istiaze derler. denir. Evet. Ve gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü Allah azze ve celle Kur'an okulurken, okurken bile ne diyor? Korunmuş şeytandan Allah'a sığın. Namaza başladığımızda yine aynı şekilde yani şeytanı billahimineşşeytanirracim kovulmuş, iyilikten uzaklaştırılmış, lanetlenmiş şeytanın işlerinden her türlü kötülüğünden Allah'a sığınırım anlamına gelir. Neden sığınmamız istenmiş kardeşlerim? Çünkü İblis Adem'e secde etmedikten sonra Kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'den bir ahit istemiş ve kıyamete kadar bizimle uğraşacağına dair ne yapmıştır? Yemin etmiştir. Sağdan, soldan, önden, arkadan her yerden kuşatıp e, insanoğlunu Allah'a isyana davet edeceği konusunda ne yapmıştır? Yemin etmiştir. Öyleyse bizim de o kovulmuş, lanetlenmiş, iyilikten uzaklaştırılmış şeytandan Allah'a ne yapmamız sığınmamız gerekir. Evet kardeşler bu çok çok önemli bir mesele. Cidden önemli bir mesele. Belki de Müslümanların en çok ihmal ettiği konulardan bir tanesi. Şeytanın ahiret ve dünya işleriyle ilgili hususlarda bana zarar vermesinden veya yapmakla olduğum şeylerden beni alıkoymasından Allah'a sığınırım ve onun yardımıyla korunurum demektir istihazı. Işte Yine insanların kötülüklerinden korunabilmeleri için bütün ilahi emir ve yasaklara uyarak söz ve işleriyle Allah'a sığınma istemelerini ifade eder. Evet. Gerçekten çok önemli ve Kur'an okunduğunda ondan yeterince yararlanma önce şeytan ve her çeşit şeytani düşünceden Allah'a sığınmakla mümkün kardeşlerim. Bu yüzden Kur'an okumaya istiaze ile başlayarak Kur'an'ı yanlış anlamaya, yanlış yorumlamaya, onun iniş gayesi dışında bir okumaya sevk edecek her türlü şeytani düşünce, akım ve yaklaşımdan Allah'a sığınıyoruz dememiz gerekir. Allah'ın kelamını okuduğu veya bildiği halde ondan yararlanamayan şeytani özelliklerden de Allah'a sığınırız. Bilindiği gibi kardeşlerim namaz kılmadan önce vücut ve gönül Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlanmalı. Bunun için de önce insan ne yapar? Namaz kılmadan önce abdest alır. Namaz için abdest ne Kur'an içinde de nedir? O'dur. Onun da çekilmesi gerekirse. Kur'an okunmak istediğinde ve diğer ibadetlerden önce istiazenin emredilmesinin sebebi dilini gıybet, yalan dedikodu gibi kötü işlerle kirleten insanın istiaze ile onun temizlemesi ve böylece her türlü noksanlıktan uzak olan Rabbinin kelamını temizdir bir lisan ile ne yapması? Okunması demektir. Şimdi bazı çocuklar var, o kadar güzel Kur'an okuyorlar, insanı nasıl cezbediyor değil mi? Tertemiz bir ses, hatta insanlar diyor ki, tabi günahsız, mükellef olmayan bir çocuk, ne kadar temiz ses geliyor denir. Ama bazı insanların okuduğu ne kadar ses güzel olursa olsun, o insanı tanıyan eğer günahını da biliyorsa, ondan uzak durduğunu görürsünüz. Kardeşlerim bir imtihan yeri olan bu dünya hayatında insanın en büyük düşmanı nefsi ve şeytanıdır. Şeytansa insanı aldatma ve doğru yoldan saptırmakla görevlidir. Nefis ise insana her zaman ne yapar? Kötülüğü ilham eder. Ve şeytan kardeşlerim bu görevini gerçekleştirmek için de hem gizli, hem açık, her yola başvurur. Bu nedenle inanan kişi şeytanın oyunlarına karşı daima uyanık olmalı. Aklını kullanarak peygamberin gösterdiği yoldan gitmelidir. Ve bunun yanı sıra insana yaraşan daima Rabbine sığınması ve koruyucusunun o olduğuna inanmasıdır. Bugün bakın sokakta bir arabaya biniyorsunuz. Camın kenarında bir Kur'an ya da bir muska veyahut bir nazar boncuğu veya bir çocuk papucu görebiliyorsunuz değil mi? Veya böyle bir dantelin içinde bir iğde balı. Çeşitli çeşitli şeyleri insanlar ne yapıyor? Görebiliyor. Halbuki sığınılması gereken kale hangisi? Allah'ın kalesi değil mi? Öyleyse bizim de Allah Azze ve Celle'ye her noktada kayıpsız, şahsız sığınmamız gerekir. Ve Kur'an okumak istediğin zaman da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınır. diyor. Nahıl 98'de. Bakın Kur'an Allah'ın insana gönderdiği bir talimatıdır, emridir kardeşlerim. Ve şeytan Kur'an okuyan kişiyi Kur'an'ı anlamaktan ve onunla amel etmekten vazgeçirmek için var gücüyle ne yapar? Uğraşır. Kalbine vesvese verir. Kur'an üzerine düşünmekten onu ne yapar? koyar Ve böyle konularda şeytanın şerinden Allah'a sığındığı zaman bir müslüman Kur'an'ın tilavetine de kendini ne yapar? Hazırlar. Böylece okuyucu Allah'a sığındığında samimi bir kalp açık bir zilinden ne yapar? Kur'an'ı okumaya başlar. Ve bakın kardeşlerim bugün eee dönüşte, otobüste veya toplu taşım araçlarında şeytanın mızmarı dediğimiz çalgısı dediğimiz o sözler, şarkılar bir sefer çalar küçücük çocuk dahi hemen birisi göstermese dahi ona ritim tuttuğunu veyahut insanların ezberlemeye çalışmasa bile zihinlerine onun ne yaptığını kazındığını görürsünüz 24 saat yanınızda Kur'an çalsa tekrarlasa bile o insanların kafasına bir ayetin girmediğini görüyorsunuz. Bunun neden olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? İşte kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınmak gerekiyor. Şeytan hak olan bir şeyden bizleri ne yapıyor? Engellemeye çalışıyor. Ama bir hayal, ama bir uyku, bir acı, bir ızdırap, bir hastalık, herhangi bir şey hiçbir şey bulamazsa kendinden birini musallat ediyor. Yani şeytana iyice artık alabiliyor. E, Eşil olmuş insanı seni alı koyabiliyor, ama bir şarkıda, bir türküde bir alı koyma diye bir şeyi ne yapmıyorsun? Görmüyorsun. Veya ilahi dedikleri adı altında insanlara öğrettikleri, veya mesnevi günü Emre şeyleri insanların bunları takır takır ezberlediklerini ve hiç unutmadıklarını görüyorsunuz. Neden? Rahmandan olsa şeytan onlara onu ezberletir mi? Mümkün değil. Evet, ayetin hitabın Allah Resulü ve Vesselam'a yöneltilmiş olması ve Kur'an okumak istediğin zaman ifadesinin bulunması şeytandan sığınmanın sadece peygambere has olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değil. Kitap her ne kadar Allah Resulü ve Vesselam'ın şahsına olsa dahi bu bütün Müslümanlara nedir? Samir olan bir şeydir. Ve peygamber böyle bir sığınma ihtiyacı duyuyorsa e biz Müslümanların ne yapması gerekir? Hepimizin de şeytandan Allah'a sığınmamız gerekir. ki Biz peygamberden daha muhtaçız. Ayrıca ne sağından ve ne solundan batılın kendisine ulaşamadığı Kur'an böyle olduğu halde onun okunduğunda bile böyle bir şey ihtiyaç söz konusuysa öyleyse buna çok çok dikkat etmemiz gerekir <gülüyor> ve Kur'an kıyamete kadar korunduğu halde ona yaklaşırken şeytandan Allah'a sığınmamız isteniyorsa diğer amellerimizde de amellere başlarken de şeytandan Allah'a sığınmamız gerekiyor kardeşlerim Allah hepimizi şeytandan korusun, bizi de neşkimizi de. Kur'an'daki İstihazeh işte, gelen kelimelerine baktığımızda kardeşlerim Aze, Yevzu, Avzen, İyazen, Meazen gibi kelimelerle gelir. Bunlar Allah'a sığınma anlamında İstihazeh işte, kelimesinin kökünden yani Azeh kökünden türeyen kelimelerdir ve Kur'an'da 17 yerde geçiyor bu konuda. Allah'a sığın anlamında, isteriz anlamında, ben sığınırım, ben sığındım veyahut sığınırlar kelimesi gibi manalara geliyor. Bakın, Allah Azze ve Celle sığınırım manasındaki kelimeyi, evinde kalmakta olduğum kadın ondan murat almak istedi ve kapıları sımsıtı kapatarak, işleklerim için, senin için bir gelsene dedi dedi ki Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa eremez. Hepinizin hatırladığı gibi Yusuf suresinin 23. ayeti. Dedi ki eşyamızı kendisinden <gülüyor> bulduğumuzun dışında bir işini alıkoymamızdan Allah'a sığınırız. Yoksa bu durumda kuşkusuz biz zalimlerden oluruz. Bu da Yusuf 79'da. Allah Azze ve Celle Yusuf ihlaslı olması sebebiyle Yusuf Aleyhisselam'ın. O da kendisini ne yapmıştır? Korumuştur ve Yusuf Aleyhisselam da Allah'a sığınmıştır. Allah'a sığınan da Allah ne yapar? Korur. <gülüyor> Yine sığındım anlamına gelen uçlu kelimesi Musa Aleyhisselam alakalı gelen ayette görüyoruz. Musa dedi ki gerçekten ben hesap dinine inanmayan her mütekebbirden benim de Rabbim sizin de Rabbiniz'a sığındım diyor. Mümin 27'de. Ben sığındırım anlamında gelen en kelimesi ise Musa kavmına Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Bizi alaya mı alıyorsun dediklerinde cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bakara 62'de. Evet kardeşlerim. ile alakalı o kadar çok ayet geliyor ki hepsinin neticesinde de ne var? Hep sığınma Allah'a sığınma Ondan istenme, isteme ve sığın Allah Azze ve Celle'nin ona ne yapması? Yardım etmesi. Ve Allah'a sığın anlamında gelen kelimeye baktığımızda ne zaman şeytandan bir kötü düşünce dürterse hemen ne yap? Allah'a sığın. Çünkü o sinidir, alimdir diyor. Araf 200'de. Evet. Allah hepimize hayır versin şeytanın dürtmesinden, kışkırtmasından bizleri korusun kardeşlerim. Allah Ve yine Bakara Suresinin 286. ayetini hatırlayacak olursanız, Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez, kazandığı insanın kendine istediği de anilinedir. Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma, Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz dizimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Bu da Allah'a sığınmayla alakalı gelen bir ayet kelime. Yine, ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman dayanıklılık gösterin ve Allah'a sığının. Onu zikredin ki toplulukta erersiniz diyor. Enfal 25'te. Evet. Nebi ve Resuller şarih kimseler günah işlemekten, kafirlerin şerrinden hesap gününe inanmayan her kibirliden büyüklük taslayıp Delilsiz olarak Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlardan, cahillerden olmaktan ve iç yüzünü bilmediği bir şeyi Allah'tan istemekten hep Allah'a sığınmışlardır. Öyleyse biz Müslümanların da Resulleri örnek olmalı, tüm kötülüklerden Allah'a sığınılmalı, ona yönelilmeli ve ondan yardım istenmelidir. Ve Müslümanların günlük yaşantıdaki kelimeleri nedir? Süleyman Allah, Elhamdülillah La havle ve la kuvvete illa billah veya Inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allahu Ekber Hep bu tür sözler ne yapmalı? Müslümanlardan çıkmalı en çekmeli ama keşke şöyle yapmasaydım tüh lanet olsun şöyle olmasaydı, seninle tanışmasaydım, işte şuraya gitmeseydim, işte nasıl kader, bu gibi sözleri Müslüman ne yapamaz kardeşler? Söyleyemez. İşte bakın peygamberlerin sığındığı meselere dikkat edin. Bostlu olmaktan sığınıyorum. Kötü kaderden, günah istemekten, kafiri şerinden, düşmanların gülmesinden, her türlü kibirden, cahil olmaktan, ilk yüzünü bilmediği bir şeyi Allah'tan istemekle bunların hepsi çok çok önemli. Peygamberler hep bunlarda Allah'a sığınmışlar. Bizler de ne yapmalıyız? Allah'a sığınmalıyız. Allah Azze ve Celle kendisine sığınanı muhakkak korur kardeşlerim. Sünnette işte Hacı'ya baktığımızda Allah Resul ve Vesselam'ın İstihaze duasını okuduğuna dair pek çok hadis gelmiştir. Kovulmuş, taslanmış şeytanın Allah'a sığınırım duası hemen hemen <gülüyor> bütün kitaplarda, hadis mecmualarında gelmiş ve bizlere teker teker öğretilmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarında insana sıkıntı ve üzüntü verecek, onu zarara sokacak Dünya ve zillete düşürecek birçok konularda Allah'a sığındığını görmekteyiz. Bakın, cehennem azabından, cehennemin ateşinden, kabir fitnesinden, her şeyin, her canlının şerrinden, nefsinin şerrinden, yoksulluk ve borcun garebe çalmasından, tembellikten, küfürden, kötü ahlaktan, iş ve hevalardan, kederden, çok yaşlılıktan, yangın ve sel felaketinden ve buna benzer birçok şeyden hep ne yapmıştır? Allah'a sığınmıştır. Allah bu şekilde dua edenlerden eylesin. Hatta Müslüm'deki rivayet hatırlayacak olursanız, sahabeden bir tanesi oğlunun namaz kılmasını seyrediyor. Ve selamdan sonra sen şu dört şeyden Allah'a sığındın mı? Hayır babacığım, namazını tekrar kıl. Çünkü biz bu dört şeyden Allah'a sığınmadan selamı ne yapmazdık? Vermez diyor. Neydi bunlar? Deccal'ın serinden, kabir azabından, dünyanın yaşamın ve ölümün fitnesinden, cehennem ateşinden. Bu dört şeyden dualar değişiyor. Bazı ifadeler daha var. Ama bunlardan sığınmadan Allah'a selam ne yapmıyor? Vermiyor. Bugün nasıl dua ediyorlar? Rabbena okunuyor. Hemen arkasından ne yapılıyor? Selam vermiyor. Halbuki Allah Resulü aleyhi ve Selam, kabir azabından, cehennem azabından, deccalın fitnesinden, yaşamın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığınmadan ne yapmazdı? Selamını vermezdi. İşte hazretler Ayette de Mahıl 98'de de geçtiği gibi emir olarak gelmesi hasebiyle Kur'an okumaya başlamadan önce istihazı okuma her Müslümanın üzerine gereken bir olaydır. Ve namazda da istihazenin okunmasına gelince bu konuda her rekatta Besmele ve Fatiha suresinden önce istihaze okunur demiş ve daha sonra sonraki rekatlarda sadece Besmele'nin ilk girişte İstihazı okunması emredilmiştir. Hatta Ebu Davut'ta gelen rivayet biraz daha farklı. Nefes veren, vesvese veren o sinsi şeytanın serinden sana suymurum ifadesi gelmiştir. E evet kardeşler, demek ki şeytan bu kadar tehlikeli. Konunun önemini anladınız mı? Yani bir şeyle şakındırılıyorsa, ondan Allah aşkına demiyorsa, insanın da buna ne yapması çok çok dikkat etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle bizi boşu boşuna şakındırır mı? Mümkün değil. Şu satan işleri nasıl çıktınız okuyan oldu mu? Bir araştırın. Dini bütün bir tevhid ehli diyor ki ben diyor şeytanı iman ettireceğim diyor. Onunla diyor arkadaşlık yapacağım diyor. O ne derse yapacağım güvenli kazanacağım ve diyeceğim ki sen de benim bir gün yaptığımı yap diyeceğim diyor. Ve şeytana uyuyor. Hatta ufak bebeklere dahi tecavüzü gerçekleştiriyorlar. Satanistler de sınır diye bir olay yok. Çok ahlaksızlar İlk satanistlerin böyle çıktığını yazar. Teferratı çok da tevhid ehli birisi güya seytanı e, iman ettirecek. Allah'a seyde ettirme niyetiyle e, yola çıkmasıyla başlayan bir fırta kardeşler. Allah Azze ve Celle ondan nedir? Bana sığanlar. Ben de sizi ne yapayım? Kurya'yı da diyorum. Demek ki şeytandan birinci kurtuluş yolu neymiş? Ondan Allah'a sığınma. Bakın Fükület suresinin 36. ayetinde Eğer seni şeytan dürter, kışkırtırsa hemen ne diyor? Allah'a sığın. Allah insanlara görülen veya görülmeyen bilinen veya bilinmeyen bütün kötü ve korkunç şeylerden kendisine sığınmaya emrediyor git araştır, burnunu şuralara şuralara sok, daha beter ol demiyor. Anasın. Allah insanlara himayesine iltica etmelerini bildirmiş oluyor. Ve bu ifadeden Allah'ın himayesine sığınmayı gerektiren pek çok kötülüklerin var olduğu açıkça ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Senin gücün ne yapmıyormuş? Yetmiyor. Sen artık tek yapacağın şey hiç burnu sokmayacaksın, araştırma yoluna gitmeyeceksin ve sadece ne yapacaksın? Allah'ın kalışına sığınacaksın. Kötülüğün kaynağı ister bizzat şeytan, isterse onun oyuncağı haline gelmiş bir takım insanlar olsun, bu kötülüğü def etmenin mümkün olduğu bilinmelidir. Şeytandan kurtuluş, tüm yaratıkların yaratıcı ve Rabbi olan Allah'a sığınma. O'nun hayat nizamı olan İslam dininin emir ve yaşaklarına uymakla mümkün kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Şeytanın ve seytanın dostlarından bizi de neslimizde korusun. İnsanlar ancak kardeşlerim Allah'ın emirlerine tutunarak şemaya doğru yükselirler. Ve Allah'ın gökten indirmiş olduğu bize uzattığı bu tevhid ipine dört elle sarılarak yapışmamız gerekir ki, ki bu ip kopması mümkün olmayan bir Ve Allah'ın ipini bırakıp boynumuza beynimize kemen gibi geçirilmek için hazırlanan şeytanın ipini, yularını istemediğimizi ilan etmeliyiz. Ve Allah size imanı sevdirdi, küfrü fıskı, isyanı ne yaptı? Çindirtti Öyleyse bizleri Allah'a olan imanı emirleri sevmemiz ve özgürlük ilanının adı olan istihazeyi güzel anlamamız gerekir. Ve Rabbimizin Darü Selam'a yani cennete davetiyesi olan kitabı istenildiği gibi okumazsak daveti de icabet ne yapamayız? Edemeyiz. Dün birisi öldü. Bir baktım herkesin elinde Kur'an. Oturmuşlar böyle ne yapıyor? Kur'an okuyorlar. Ne için? Falan öldü, ona hatım indiriyorsun. Mevlütler okunuyor. Kardeşler Kur'an ne için indi? Bir hayat nizamı değil mi bu? Bir ölü için indi. Yani ölüyor mu okunacak? Veya çocuklar korkuyor, onların yastığının altına koyalım da korkuları düşüşün tipinde mi bir inancı? Veya cincilerin e, muşkaya yazıp da boyunlarına asması için mi? Hayır. Kur'an ancak cennete gidecek olan insanların bir hayat dizamı kardeşlerim. Eğer buna hakikaten Allah'ın istediği gibi baslayarak okumaz, kulak vermezsek o zaman bu Kur'an bizim için ne yapmaz? Kurtuluş kaynağı olmaz. Ve Allah'a güvenip bağlanma da gündeme gelmez. Allah'a güvenip bağlananlara, hayat görüşü ve yaşama biçimi olarak İslam'a yönelenlere şeytanın hakimiyeti ciddi bir etki yapamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle ne yaparsan yap sana mühlet de verildi, imkan da verildi ama senin benim ihnaçlı kullarıma hiçbir sultan hakimiyeti nedir yoktur demiştir. Allah Azze ve Celle kendisine hakkıyla kulluk yapanlardan eylesin bizleri. Evet, bizler Kur'an'ı hayatımıza geçirmek için okuyan insanlarız. Ve Allah'ın emirlerine teslim olan, ona sığınan insanlarız. Ama her yere kolayca sızabilen şeytan, bu nizama sığınanlara açıkça yaklaşamaz. İşte, Ömer'in geldiği yerden şeytan gidiyor muydu arkadaşlar? Gidiyordu. Neden bir Ömer olamıyoruz bugün? Allah bizlere hayır versin. Zaman zaman vesvese verse de iblis kendi buyruğu altına bir mümini ne yapamaz? Alamaz. Bunun için müminler Allah'ın askerleridir ve şeytanın askeri mümkün değil olamaz. Kur'an'ı anlamdaki istihaze, şeytandan, onun temsilcisi olduğu tüm kötülüklerden Allah'a sığınmayı, ona inanmayı ve Allah'ı her şeye kadir bir ilah tanıyıp buna göre kulluk vazifesine sarılmayı ifade etmektedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. İnsanoğlu fıtratı gereği nefsani ve hayvani duygulara da sahip. Ve bu duyguları açıkça ve gizli olarak kötü yolda tahrik eden düzenler, tağutlar, insan ve cin şeytanları her zaman var ola gelmiş ve kıyamete kadar da olacak kardeşlerim. İşte bunların her türlü kötülüklerinden uzak kalmak, korunma ancak Allah'ın bildirdiği esaslara uyarak ona sığınmakla mümkündür. İşte bu konuda insana düşen görev her şeyden önce düşmanlı tanıma ve onları kendinden uzaklaştırmadır. Ancak insanın bu mücadeleyi kazanması için Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. Allah müminlere bu savaşı kazanabilmeleri için takip etmeleri gereken metodu kitabında ne yapmış, bildirmiş eğer şeytandan sana kötü bir düşünce veya seni dürtecek bir hareket varsa hemen ne yap? Allah'a sığın. Çünkü Allah sınidir ve alimdir diyor. Evet hadislerim. Metot bu. Metot bu. Ve sen onların sana yaptığı kötülüğü en güzel şekilde sor. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. Biz onların seni ne kötü sıfatlarla vasıflandıracağını biliyoruz ve de ki Rabbim, şeytanların kışkırtmasından sana sığınırım ve onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Bu da müminin 96 ve 98. Bakın bu ilgili maslardan da anlaşıldığı gibi istihace insanın Allah'a sığınmak istemesi onun rahmetine iltica etmesi İslam'ın esaslarına teslim olarak tüm kötülüklerde korunma isteğini diliyle söylemesi, kalbiyle de bu anlayışta olması bilmektir. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin ve istihazenin önemini hakkıyla kavrayanlardan eylesin kardeşlerim. Bu kadar önemli. Ve istihazede üç tane önemli öğe var kardeşlerim dikkat edilmesi gereken. Sığına birisi var. Kendisine sığınılan var ve kendisinden sığınılan var. Anlatabildim mi? Sığınan var. Sığınan kime sığınıyor? Allah'a. Neyden sığınıyor? Şeytandan. Yani üç tane öğe var. Sığınan, kendisine sığınılan ve kendisinden sığınılan. Sığınan ve sığınmaya muhtaç olan sadece bir şahıs değil. Bütün yaratıklar ona sığınmaya muhtaç mı? Muhtaç. Ve Resulullah'ın da aleyhissalatü vesselam'ın sık sık Allah'a sığındıklarını ve bu konuda da bize örnek olduklarını Kur'an'dan görmekteyiz. Öyleyse sığınmayı anlamak için şunu iyi idrak etmek gerekiyor kardeşlerim. Sığınmaya ihtiyacımız olduğumuzu kabul etme, aciz ve zayıflığımızı Aciz olmayan birinin yardımına ihtiyacımız olduğunu kabullenip itiraf etmemiz demektir. İşte bu da tevhittir kardeşlerim. Allah yarattıklarını nasıl yaratmış? Ne yaratmışsa aciz yaratmış. Yarattığı her şeyi kendisine ne yapmış? Muhtaç olarak yaratmıştır. Ve biz sığınan kulların da acizliğimizi itiraf ederek Allah'a ne yapmamız? Sığınmamız gerekir. İşte bu anlayışla bizi yaratılış amacımız olan kulluk ve ibadet suğuruna ulaştırır kardeşlerim. Bu noktada tevhid bir işte. Ama bunu gerçekleştiremeyen ne yapıyor kardeşlerim bugün? Birçok insanın boynunda cevşen görüyor musunuz? Neyse yarar bu? Vallahi hep sığın koruması için yani birine işte onun vasıtasıyla sığınma manasında takılıyor. Çocuğa maşallah niye takılır yeni doğan? Müslüman birisi takar mı? Kim takıyor günümüzde? Gavul mu bunlar? Hayır. Maalesef şu istihacıyı yani şu tevhidin çok çok önemli kavramını anlayamayınca cahilane neler yapıyoruz değil mi? Allah Resul ve Vesselam Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek sana sık koşmaktan yine sana sığınırımdır. Allah bizlere affetsin kardeşlerim. Demek ki burada şu üçünü çok iyi Sığınan var, sığınılan var ve kendisinden sığınılan var. Kendisine sığınılan ve sığınılması gereken yüce varlığın Sadece Allah olduğunu idrak etmemiz gerekir kardeşlerim. Bugün toplumda görsel olsun, kitap olsun öyle neşriyatlar var ki bir şey olduklarında hemen ak sakallı ak saçlı birisinin elinde baston salvarlı gıbbeli bir pirifanının kendisine ne yaptığını yardım edeceği empoze ediliyor değil mi? Bu neyin göstergesi? kardeşlerim. Yani evliya pir dedikleri, kals dedikleri insanların hemen yetiş ya pirim dediğinde kendilerine ne yapıp yardım edeceği empoze ediliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisine yani sen sadece sana yardım edebilene sığın diyor. Kendisi ihtiyaç içinde olan birine değil diyor. Onun için kardeşlerim sığınılması gereken tek makam var. O da kimdir? Çünkü Allah'tır. Allah'tan başkasına sığınılmaz. Onun hak dini, onun emir ve yasakları, insanlığı tüm kötülüklerden koruyan ilahi bir sığınaktır. Kendisinden kaçınılan, kötülüğünden sakınılması gereken varlığın şeytan ve onun temsilcisi bulunduğunu, tüm şerler olduğunu, şerler olduğunu, şeytanın cinlerden olduğu gibi insan cinninden de olabileceğini Kur'an'dan anlayabiliyoruz. Allah onun şerrinden ve avanelerin şerrinden bizleri korur. İnsanların Allah'a sığınmaları onun emirlerine bağlı kalarak yaşaklarından kaçınarak azgın ve kovulmuş şeytandan ve her türlü kötülük ve günahlardan uzaklaşmasıyla mümkündür kardeşlerim. Yani sadece ağızdan evuzu billahi mineşşeytanirracim demeniz ne yapmıyor? Yetmiyor. Amelinizle de, hareketlerinizle de şeytanın size üflediği her türlü vesveseden, dürtüden ne yapmanız? Uzak durmanız gerekiyor. Evet. Allah'ın istekleri doğrultusunda yaşayış ve kötülüklerden kaçış Allah'a sığınıştır. Bunun için insan daima Allah'ın dinine yönelmeli, ondaki gerçekleri Allah'ın işlediği şekilde yerine getirmelidir. Ve dinimizin bildirdiği ilahi kuralları yerine getirirken, onu Allah'ın dininden uzaklaştıran bir duygunun, düşüncenin, varlığın, sistemin, şeytan veya onun temsilcisi durumundaki şeytani bir, şeytani bir kötülüğün olabileceğini ne yapmamız? Bilincinde olmamız gerekir. Kur'an okurken, namaza başlarken istihace ne yapılmaz? Terk edilmez. Namaz kılıyorsunuz. Şeytan size ne okuduğunuzu şaşırttı. Ne yapıyorsunuz? Namuzu çekip sol tarafa tu, tu tu diye üç kere ne yapıyorsunuz? Tükürüyorsunuz. Yine şeytandan ne yapıyorsunuz? Allah'a sığınıyorsunuz. Çünkü görsünüz şeytandır. Namazda size musallat olur ve ne okuyacağınızı ne yapar? Karıştırır diyor. Bakın her yerde şeytandan Allah'a ne yapma bir sığınma mümkün. Ee, ama bunu toplumda yaparken nasıl yaparsın? Bitmiyor. <gülüyor> evet, o da bir fikir. Namaz bitmeden adam sizin gırtmağınıza sarılabilir. Ne yapıyorsun? Niye bana tutuyorsun? Niye anlızı çekiyorsun? Diyebiliriz. Çünkü dininden bir haber olunca dinin emirlerini yerine getirirken bile Müslüman ne yapabiliyor? Sorlanabiliyor. Evet. Çünkü kardeşlerim şeytan, insanoğlunun tevhid ehlinin ibadetlerini hakkıyla yaptırmamak için peşini ne namazda, ne kıraatta asla ne yapmaz? Bırakmaz. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şeytan ibadetlerde tamamen insana ne yapar? Tesallüt olur. Ama şeytanı kaçıran bir şey var. Neydi? Allah aşkına. Namaz kılarken ibadet bilinciyle ilgisi olmayan dünyevi konular çoğunluğun aklına gelmiyor mu? Mesela öyle olur ki insan bir şeyi arar bulamaz koyduğu yeri veya bir şeyi unutur. Namaza durduğunda ne yapar şeytan? Unuttuğunu da, nereye koyduğunu da teferratıyla insana ne yapar? Hatırlatır. İstihazi suğurundan mahrum olduğumuz için şeytan bizi namazda bile meşgul etmiyor mu kardeşlerim? Bakın, şu hadisi hepiniz duymuşsunuzdur. <Gülüyor> Namaz için diyor ezan okunduğunda şeytan ne yapar? Yellene, yellene ta semanın üstüne kadar, sonuna kadar gider. Niye? Sesini duymamak için. Ezan biter bitmez hemen ne yapar? Gelir, sana müsallat eder. Oturur, otur. Biraz daha otur. Ona kılarsın. Ya hemen kalkmana gerek yok. Az bir uyu. Şöyle, böyle kişiyle o insanın ne yapar? Araşına girer. Sonra Kâhmet başlar diyor. geldiğinde yine uzaklaşır diyor. gelir, kişinin kalbi arasına gelir ve şunu hatırla, şunu düşün, ya ve insanın aklından hiç geçmeyecek birçok vesveseyi ne yapar? Verir. Öyle olur ki diyor aleyhissalatü vesselam, kişi kaç dekat kıldığını bile ne yapar? Bilemeyecek hale gelir. Hatta bizim caminin hocası vardı. Şu an yok. Eskiden çok samimiydi. sonra. Tayini mi diyorlar? Tayini çıktı gitti. Hasan Hoca vardı. Bir gündür Hüseyin Hoca diyor teravih günü kadınların yeri üst kat oluyor ya camiyi kitlemeden önce diyor ben hep çıkar bakarım diyor. Çıktım baktım diyor Üç katta bir köşede bir karartı var diyor. Çok da korkaktı. En ufak oldu mu korkardı. Ee, korka korka gittim diyor. Işıklar da ileriden sapatmış. Tekrar öreye gitmeye üşendim. Baktım diyor, bir kadın diyor, secdede yatıyor falan. yaşlı kocakları Öldü zannettim diyor. Ya hiç mi bunu gören olmadı? Şöyle hafif dürttüm diyor. Kafayı kaldırdı. Namaz bitti mi? Diyor. He bitti. Sen daha ya oğlum falan meseleyi düşünmekten secdeye gittiydim orada kalmışsındır. diyor. Düşünebiliyor musunuz? İnanın bu yaşanmış bir olay. Ya diyor şaşırdım kaldım diyor. Millet gitmiş diyor. Işık sönmüş kadın daha onu düşünüyor diyor. Yani şeytan insana nasıl musallat oluyor kardeşlerim. Ve dikkat edin. Ezan ve kâhmet okunduğunda ne yapıyormuş? Kaçıyor. Kaçıyor. Allah Resulü ve Vesselam bu sözünde inşi ve cinni şeytanların ezandan duyduğu rahatsızlığı çok açık bir uçlupla ne yapıyor? dile getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ezandan rahatsız olanların tercih ettikleri alternatif meşguliyet ve sesleri neye benzetiyor? Bir yerlenme sesine benzetiyor. Ve burada dikkat çekiyor. Çok dikkat edin bakın akla şöyle bir soru gelebilir veya gelmeli. Kur'an'a başlarken, namaz kılarken, bizden uzaklaşmayan şeytan, namaz kadar önemi büyük ve terk edilmesi caiz olmayan bir ibadet olduğu halde ezan da niye kaçıyor? Demek ki ezanın mesajı çok açık kardeşlerim. Namaz ferdi bir ibadet Ezansa nedir? Bütün toplumu davet eden, bir şey. Namazdan kişi sadece kendisini ateşten kurtarır. Ezan ise nedir? Bir tebliğdir, Bir davettir. Ve başkalarının da kurtuluşunu istemek için nedir? Bir mesajdır. Ne diyor? Gelin diyor. Gelin, kurtuluşu erin. Selaha erin. Ve Allah'ın varlığını, birliğini ne yapıyor? Orada açıkça itirar ediliyor. Evet arkadaşlar Peki mesaj böyleyse hakkı haykırmaksa ezan başkalarının kurtulmasıysa e, her tebliğ, her mesaj şeytanı kaçırır mı? Vahizlere de şeytan yaklaşmaz mı? Evet. Ezanda nelerin tebliği yapılır? Buna dikkat etmek gerekir. Hep dinin temeli esası var orada biliyor musunuz kardeşler. Allah'ın en büyük olduğu, ondan başka ilah olmadığı, başka kurtulmak için namaz kılmanın şart olduğu, önder ve ilahın ondan başka olmadığı, kurtulmak için namazın şart olduğunu ama kılavuz olarak Resul'ü kabul etmen gerektiği çok açık ve net şekilde ne anlıyor? Bildiriliyor. Net, pazarlıksız bir ifadeyle tebliğ yapılıyor. Ve böyle bir ezanı şeytan ne yapmıyor? Duymamak için yerlenerek yani sesler çıkararak oradan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda kenar mahalleler dediğimiz yerlerde Müslümanların çok olduğu yerde ezanı rahat duyuyorsunuz değil mi? Peki merkezi yerlerde inanan insanların az olduğu yerlerde hem de camilere koca koca yapıldığı bir yerde ezanı duyabiliyor musunuz? He? Duyamıyorsunuz. Kocatepe'ye gidin, avlusunda dolaşın ezanı istemezsiniz. Neden istemezsiniz? He? Rahatsız olamıyorlar. Çünkü o ezan o insanlara ne yapıyor? Rahatsız ediyor ezan açık bir davet ve tebliğdir kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Onun için ezana, ezan-ı Muhammedi denir. Anlamı Muhammed Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'a çağrıdır. Muhammed'i uçlukla ilandır. Demek ki sünnete uygun bir usul ve metotla tevhidi her zaman, her namazda insanlara ne yapmak? Kuşmak gerekiyor. Böyle olunca Şeytan da bizden ne yapacakmış? Uzaklaşacak. İnsan ve cin şeytanları korkudan yerlene yerlene kaçırmak isteyenlere ezanı duyurmamız gerekir. Ve çocuk doğduğunda da ilk ona ne yapılır? Kulağına ezan okunur. Evet. İnsanların her türlü kötülüklerinden korunabilmek için Allah'a sığınma isteklerini ifade eden ihtiyacı kavramı günümüzde çok önem taşımaktadır kardeşlerim. Çünkü asrımızdaki insanlar her zamankinden daha çok şeytani tahriklerle karşı karşıya. İslam'ın bildirdiği gerçeklerin unutulduğu günümüzde insanlar iyiyi, kötüyü ayırt edemez hale geldiler. Ve bu durumda onların işini daha çok zorlaştırdı. Çünkü bugün kötülüğe açılan o kadar çok kapı var ki yanında iyiliğe açılan tek bir kapı var. Bugün ezan okunduğunda Müslümanın ne yapması gerekir? Müezzinin dediklerini ne yapın? Teker teker tekrarlayın, sonra veşile okuyun. Bizimkiler ne yapar? Hemen öperler tırnaklarını, gözler siverler. Aziz Allah, Şefaat yarasıyla. Nerede şirk, küfür, bidat meseleler varsa hepsi bu mu? O kadar çok kötü şer kapısı var ki iyiliğe açılan tek kapı var. O da peygamberin yolu kardeşlerim. Ve bu kapıda Hakk'a, hakikate açılan İslam yoludur. Şohbetin başında da her zaman okuduğumuz Hübbet-ül Acele sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. Ve İnsanlar da ancak o yola uyduğunda kurtulur. Ve öyle olmuş ki yaşamış olduğumuz ortam kardeşlerim insanları her yönden zikri karanlıklar bürümüş. Ve Kuran ve Sünnet ışığı yok edilmedikçe ne yapılacak? İnsanlığın Kuran ve Sünnet ışığı ile bu kötülükler yok edilmediği müddetçe insanlığın da kötülükten kurtulması, Allah'a sığınması mümkün olmaz kardeşlerim. Evet, Kur'an ve sünnetten İstihazenin anlam yoluyla iman ve onun gereği olan salih amelleri kapsayan geniş bir terim olduğunu ne yaptık? anlattık. Bu kadar geniş bir manayı ne yapıyor? Kapsıyor kardeşlerim. Ve insanların yaşantı şekilleri, onların sahip olduğu inanç, duygu ve düşünceleriyle yakından ilgilidir. Çünkü İslam'ın iyi olarak bildirdiği iyi, kötü olarak bildirdiği de nedir? Kötüdür. Ve bu iman işidir. İslam'a göre nelerin iyilik, nelerin kötülük olduğu bilinmesi, iyiliklerin yapılıp kötülüklerden sakınılması da bir amel meselesidir. Ve iştiazı bilinci kardeşlerim referansını Allah'tan alamayan, almayan, onun ilkesine ters şeylerin kötü ve şeytani olduğuna inanmayı ve bu inanca uygun yaşamayı gerektirir. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda gece aman aynaya bakma, domaklarını kesme, ıslık çalma, aha garga geldi öptü, işte elinden bardak düştü, Bebe şöyle inşaattan baksa, ha tamam müşahit gelecek. Adamın eli kaşınır, ayağı kaşınır, kulağı kaşınır, su oldu, bu oldu. Gitti kan uyuz olmuşsun işte. Ama bunu muhakkak dine ne yapıyorlar? Atfetme yoluna gidiyorlar. İştihazı tevhid yönüyle kelime-i la ilahe diye reddedilen kısmı iştihazı ile paralellik arz etmesinden anlaşılır. Beşmelede de illa Allah vardır kardeşlerim. Öyle bir şeytani düzende ve öyle zalimlerin işgalindeki ortamda imtihan oluyoruz ki yani Allah hepimize yardım etsin. Üstümüze kışkırtılmış üstümüze gelen o kadar çok algın şeyler var ki bidatlar, zihri, karanlıklar Allah hepimize yardım etsin. Düşünün benim dükkanımın olduğu bir ortamı düşünün. Şu son günlerde inanın bayram kalabalığı gibi kalabalık var. Neden? Cami onarıma açılmış. Neden mahallesindeki camiye gidip de bu insanlar namazlarını bu kadar kalabalık kılmıyor muhakkak Neden? Çünkü kendi camisine giderse duasını kabul olacağına inanmıyor. Anladınız mı? Hacı bayrama gelirse Orada ettiği duanın, kıldığı namazın kendisine hayır getireceğini omluyor. Bakın bundan hoş bir şey değil kardeşlerim. Günümüz insanın istihacı anlayışını ve inancı üç bölümde özetleyebiliriz. Birincisi Allah tarafından iyilik ve kötülük olarak bildirilen hüküm ve değerleri kabul etmeyip Allah'a ve O'nun dininin hükümlerine sığınmayı reddedenler. Bunlar şeytanın oyuncakları, şeytanın askerleri, şeytanın kul ve köleleri şeytana tapanlar ve inş şeytanlardır. İkincisi, sözle yani dilleriyle Allah'a sığındıkları halde yaptıkları işlerle şeytanın peşinden gidip pek çok kötülüğünü işleyenler vardır ki Bunlar da gerçek manada Allah'a sığınmış değillerdir. Hani bazı insanlar bakarsın Euzubillahimineşşeytanirazim der. Sadece dildedir. Arkasına ne türlü kötülüğü ne yapar? Yapar. Üçüncüsü de Allah'ın bildirdiği ve yapılmasını emrettiği ilahi emirlerin tümünü iyilik hayır, yasaklarını da kötülük ser kabul edip bu inancın gereğini yerine getirenler. İşte bu özelliğe sahip olanlar gerçek manada Allah'a sığınmış ve kötülüklerden korunmuş mümin insanlardır. Allah bizi bunlardan kısınlar da Gelen ayetlerde ve Resulullah'ın a.s.m'in sözlerinde insanların kaçınmak zorunda oldukları kötülükler açık açık ortaya ne yapmıştır? Korunmuştur. Allah nasları okumayı bizlere e, sevgesin diyeyim. Kur'an ve Sünnetten hasıl neşir olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Günümüzdeki insanları her türlü kötülüklerden korumak için öncelikle onlara bu kötülükleri tanıtmak gerekir. Çünkü şeytanın ve onun temsilcisi olanların hilelerinin biri de kötülüğü ne yapıyorlar? iyilik gibi gösteriyorlar ayet ve hadislerde bildirilen kötülüklerin en önemlisi şirk sonra şeytan, kibir büyüklenme, cehalet vesvese, şevhet heva, haset şüphecilik zulüm, gazap tüm korkunç şeyler şiir, büyü korkaklık cimrilik, kötü ömür fitne, kabir azabı, acizlik, tembellik, cehennem azabı, deccal fitnesi, yoksulluk sefaleti, zenginlik, gurur ve şımarıklığı, iyiliklerin azlığı, batır inançlar gibi kötülüklerdir. Bunları bir bir tanıtmamız gerekir kardeşlerim. Şeytanın taktiklerinden biri de küçük günahları önemsiz gösterme, sünnetleri hafife alıp terk ettirme, şeytanın bu tavizlerle açtığı gediğin giderek nasıl genişlediğini çok rahatlıkla ne yapıyorsunuz? Görebilirsiniz. Şöyle bir düşünün kardeşlerim, manazdan bir meyve alıyorsunuz, Küçük bir çürük var. Önemsemediğiniz zaman o çürük, o meyve kaldığında ne yapar? Kısa bir zamanda o meyveyi yiyemezsiniz. Onu ne yapar? Yer, bitirir. Yine bir çürük meyvanın içinde ilişkide bulduğu veya aynı mekanı paylaştığı diğer sağlam meyvelere ne yapar? Onlara da selam verir. Öyleyse, çok çok dikkat edelim. İslam alimlerinden birisi, bir portakal koyuyor ve Şohbet ettiği ortamda gösterilir, Bakın diyor. Bu kabukluyken ne kadar dayanır? İşte oradakiler diyor ki ortamına bakar. Evde normal bir yer işte bir hafta on gün. Güzel. Peki kabuğunu soyalım. Aynı ortama koyalım. Kaç gün dayanır? Bir gün daha fazla gitmez. Peki. Bunun dilimlerinden bir tanesi şey, bozuldu. Ya ne olacak? Biri bozuldu deyip bakmazsanız, o dilimi ondan ayırmazsanız öbürlerini ne yapar? Hepsini yenmez hale ne yapar? Getirir. İşte o kabuk insanı koruyan tevzittir kardeşlerim. Oradaki dilimlerse Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Hangisinde ihmal ederseniz öbürlerine de ne yapar? Bir bir silah ederek onların da bozulmasına ve asli durumunun görü görünüşünü, tadını, ihtiyaçta kullanılan yerini her şeyini ne yapar? Değiştirir, hale gelir. Allah bizlere hayır versin. Hakkıyla, Allah'ın nuruyla bakanlardan eylesin. Allah bizleri basiretli, ferasetli kılsın. Bakan kör olanlardan eylemesin. Baktığında hakkı görenlerden eylesin. Eğer hayatta kör olursak, Ahirette de körümle karşı oluruz kardeşlerim. İnsanı kötülüklere sevk eden sebepler, genel olarak insanın içindeki dahili ve dışındaki harici sebepler olarak iki bölümde incelenir. İç sebepler nedir? İnsanın arzı edebilen, herhangi bir şeye ilgi duyabilen, sosyal bir varlık olması hasebiyle, Muhakkak ki onda bir nefis var. bir çok şeye ne yapacak? İlgi duyacak. Bunlar insanı ya iyiliğe ya da kötülüğe çağırabilir mi? Ama genelde insanoğlunda ne hikmetse iyiliğe böyle çağrı çok azdır. İnsanın nefsi insanı kötülüğe ne yapar? Daha çok meyledebilir. Öyleyse insan her türlü şeytani huydan Allah'a sığınmalıdır. Allah'ım bunu hayırlısıyla değiştirdiğin. Demek ki insanın içinde insanı tahrik eden, onu Allah'a isyana sevk eden her türlü duygu ve düşünce vardır. Bunun adı neymiş? Şeytani duygular. Allah bu duygulardan bizleri kurusun kardeşlerim. Yine insanlığı kötülüğe sevk eden dış sebepler vardır ki bunlar da çoktur. Bunların başında Allah'tan ve O'nun dininden uzaklaştıran insanlar vardır. Sistemler vardır. Ve o sistemlerin görüş ve temsilcileri vardır. Mesela Kur'an okuduğumuzda firavun ne diyor? Siz diyor bana danışmadan da O'na iman ettiniz. Andolsun ki ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama ne yapacağım? Keseceğim diyor. Bakın dünya bugün Orta Doğu kaynıyor mu? Neden kaynıyor? Hep zalimlerin yüzünden kaynıyor kardeşlerim. İnsanı isten ve yardımdan tahrik ederek Allah'a isyana sevk eden her şey mümin için bir zarar unsurudur. Bunun çok iyi bilinmesi ve insanın duygularını çok iyi kontrol etmesi gerekir. Bunun için o kendisini Allah'a isyana sevk eden gizli ve açık düşmanlarıyla Savaşmakla emrolunmuştur. İşte bu savaşa insanın ilk kullanacağı silah da nedir? İstihaz E. Kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınmasın. İnsan dünyada iyilikle kötülüğün savaşını yaşar. Kötülüğü kötülükle ne yapamaz? Engelleyemez. Bu savaş karanlıkla aydınlık gibidir. Biri galip olursa diğeri bulunamaz. Ve bu savaşa insan düşmanlığı iyi tanıyarak başlar. Ve burada da bilinmesi gereken hakikat kardeşlerim insanın içindeki düşmanla savaşının dışındaki düşmanla savaşından daha önemli olduğudur. Yani bir toprağa bir şey getirmek mi istiyorsun? Önce Allah'ın sevmediği huyları sen kendisi bedeninde ne yapacaksın? atacaksın ve Allah'ın sevdiğinin zuhurunu isterken sen de onları ne yapacaksın? Kendine isteyeceksin. Çocuklar şesli olun bak. Çocuklar e Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dıştan gelen birçok harici şeyler vardır ama Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam kim diyor ömründe bir sefer kalbinden şehadeti arz etmeden ölürse ne üzerine ölürdür? Cahiliye üzerine ölürdür. Öyleyse haristen gelecek e, meselelerde de insan ölümü dahi göze ne yapmalı? Almalı. Dıştaki düşmanla savaştığında ölürsem şehit olurum deyip Allah'ın emrine yerine getirmeyi ne yapacak? Göze alacak. Allah hepimize hayır versin. Bakın aleyhissalatü vesselam bir duasında Allah'ım ölüm anında şeytanın beni istila ederek yaptıklarımı boşa çıkarmasından, senin doğru yolundan yüz çevirmiş olarak ölmekten sana sılamadan. Amin ya Rabbi. Bakın Allah'a sığınılması gereken bu hakikat bütün açıklığıyla ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bugün yaşamış olduğumuz asra bakın, öyle felaketlerin içindeyiz ki, zihinler öyle bulanmış ki, insan nasıl yaşamışsa, yaşıyorsa, ölürken de ne yapıyor? Aynı sözleri. Kadın peşinde gittiyse, ölürken ne yapıyor? O kadının ismini sayıklayarak ölüyor. Ömrü boyunca para biriktirmişse, mal mülk, ölürken de ne yapıyor? Aynı malını ciddi gerek veriyor. Allah Azze ve Celle farklarımızda her türlü kötü düşünceyi alsın. Şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri uzaktırsın kardeşlerim. Peki Allah'a sığınma tarzı nasıl olmalı? Bu da sohbetin başında da dediğimiz gibi bunu dinimizden önemlidir kardeşlerim ne zaman şeytandan kötü bir düşünce seni dürterse, hemen ne yap? Allah'a sığın. Çünkü o senidir, animdir. Araf 200 dedik. İnsan ne zaman şeytani bir tahrikler farslaşırsa farslaşsın, hemen Allah'a sığınacak kardeşlerim. O kötülüğün doğuracağı cezadan sakınacak, Allah'ın dinine iltica edecek. Allah'ın nimetinin büyüklüğünü azabının şiddetini düşünecek, hayatında kötülüğe yer ne yapmayacak? Vermeyecek. İşte Allah'a sığınış tarzı budur. Allah gönülden kendine bağlananları bilir. Kendisine sığınmak için söylenen her sözü işitir. İnsanın görüş ufkunun genişlemesi ancak Allah'a teslimiyetle gündeme gelir. Ve Allah da kimi severse onu dinde ne yapar? Farki kılar. Allah'a gerçekten sığınan insanların belirgin özellikleri de ayetlerde açıkça belirtilmiş kardeşleridir. Allah'a sığınan insan onun dininden ve hükümlerinden habersiz cahil olamaz. Kendisine vesvese dokunduğu zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlar hemen gerçeği görür ve vesvese karşısında bilinçli olarak Allah'ın nizamına sığınır. Allah'a gerçekten sığınan insanın özelliklerinden biri de kardeşlerim, Allah'a tam bir teslimiyet içinde bağlanarak bildiği ilahi emri her durumda kesin olarak ne yapar? Uygular. Allah hepimize hayır versin. Şeytanın her türlü desteklerinden ve sefesinden bizleri uzak versin. Allah'a sığınmayı kabullenmeyen insanların en belirgin özelliği de nedir? Kibirliliktir, büyüklenmedir ve cehalettir, hasettir, taasliktir, gazaptır ve kibirdir. İslam'ı değiştirme ve yok etmek isteyenlerin her türlü fitne kötülüğünden Allah'ın ilahi nizamına sığınmak gerektiğini, felak ve nas surelerini okursanız, oradan öğrenir, anlarsınız. Şohbetimi bu iki ayetin mealiyle tamamlamak istiyorum. De ki, yarattığı şeylerin şerinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerinden, düğünlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerinden, kıskandığı vakit, kıskanç dizinin şerinden, sabahınca bu nasıl De ki, İnsanların kalplerine veşreşe sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Evet. Demek ki şeytandan Allah'a sığınma, Allah'ın adını anma, ondan yardım dilemedir. Hayat, şeytanın veşreşesine karşı uyanık durmakla, İslam'ı bir anlam kazanır. Olmuş şeytanın şerinden Allah'a seyir Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri, işlenmeyi hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hayata geçirmeni hepimize nasip etsin. Gerçekten çok çok önemli bir konu. İnşallah sizler de sohbetten sonra evlence gittiğinizde bu konuyla alakalı ayetleri de çıkarıp Etraflıca okursanız çok çok daha bilgilenir ve daha da bilinçlenirsiniz. Bir saatlik sohbette hazırlayıp sunacağımız ancak bu kadar. Hakkımızı helal edin. Haneke Allahümme ve bihamdike eşeden la illa ente estağfurike ve tuğbide velhamdülillahi rakti adem.